Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Değerli hocam, muhterem hocam Nurettin Yıldız'la beraberiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Nasılsınız afiyet Elhamdülillah versiniz. İnşallah Elhamdülillah. Allah afiyet Elhamdülillah. versin Elhamdülillah. Değerli dinleyiciler Kardeşliği konuşuyoruz İslam'ın çok e, önem verdiği, Rabbimizin Kur'an'da müminleri kardeş olarak ilan ettiği bir hususu konuşuyoruz ama aynı zamanda bir problemli alanı konuşuyoruz. Yani e, hocalarımız kürsülerde, minberlerde Kur'an'ın kardeşlikle ilgili ayetlerini getirirler bize bildirirler, Resulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellemden ölçüleri bildirirler müminler aynı, ancak kardeştir Ayeti kerimesini binlerce kere duymuşuzdur ama müminler arası ilişki hem ülkeler planında hem bütün ümmet planında problemli bir alan o işi başarmalıyız kardeşliği başarmalıyız ümmet olabilmek için ee, başarabilmeliyiz onu konuşuyoruz muhterem hocamla ee, iki program konuştuk bu üçüncü program ee, geçen programın sonunda hocam e, kardeşliğimizin önündeki engellerden bahsedelim dedi bugün ondan bahsedeceğiz ne oluyor ki Bizde ne var, diğer Müslüman'da ne var, ne var ki bizde bu kardeşliği başaramıyoruz. O alan bir problemli alan olarak gözüküyor. Bugün onu konuşalım. Ben bunu özellikle önemsiyorum. Çünkü hani bu işin arkasındaki psikolojik arızalar vesaire bunları bilmediğimiz zaman Tedavisini de e, göremiyoruz. Hep başkasında kusur arayan, kardeşliği başkasının, ötekinin bozuyorlar hem vazifesi hem bozduğu gibi bir düşünceyle hareket eden. Dolayısıyla ilişkilerin sağlıklı yürümediği bir alan oluşuyor. Hocam bize inşallah nedir bu işin arkasındaki asıl sebep? Neden kardeş olmakta zorlanıyoruzu Tahlil edecek. Hocam buyurun. Uzunca bir giriş çalışacak. Uzunca bir giriş. çalışacak i̇nşallah. Karşılıklı ee, sohbetle inşallah, inşallah bir sonuca ulaşırız Buyurunuz hocam Bismillahirrahmanirrahim Hocam önceki sohbetlerimizde dedik ki Sabah namazı kimin emriyse Bize kardeş olmayı emreden de odur Kim Allah emretmiştir bunu Sabah namazına kalkmamızı engelleyen e, ortam neyse Kardeşliği engelleyen ortam da o ortamdır. Yani bir şeytan bizim sadece sabah namazına kalkmamızla rahat etmiyor. Veya kalkmamamız onun görevinin yaptığı anlamına gelmiyor. Yani sabah namazını kılmayalım diye nasıl didiniyorsa iblis. Nasıl kardeş... yolumuzu kesiyorsa, önlüyorsa. Önlüyorsa. Boynumuza basıyorsa. Aynı şekilde kardeşliğimiz içinde de uğraşıyor. Vedaut besinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük uyarısı e, hepimizin dikkatini çekiyor çekmiyor çekiyor olması lazım. Ne buyuruyor? Sizin şirke dönmenizden korkmuyorum diyor. Şeytanın da böyle bir emeli yoktur diyor. Ondan umudunu kesti. kesti Ama nerede emeli var şeytanın? Aranızda kargaşa çıkarmaktan, sizi birbirinize düşürmekten umutludur o diyor. Bu çok mühim bir nokta. Yani ee. şeytanın El ayak bağladığı projesi müminlerin birbirine düşmesidir. Hem aile bazında, karı kocalık bazında, evlatlar, anneler, babalar, ebeveyn ilişkisinde, mümin kardeşler arası ilişkilerde, İslam toplumları, şimdi devlet deniyor, devletleri arasındaki ilişkilerde. Yani karı kocadan başlayalım, ta işte Mısır'la Sudan arasındaki kardeşlik ilişkisine kadar büyütebiliriz bunu. Misal, <gülüyor> Yani Resulullah Efendimiz'in sallallahu o sallallahu aleyhi ve sellem'in o ikazı orada bir potansiyel bulunduğuna da işaret bunun, ediyor değil bunun mi? Bunun hiçbir zaman kalkmayacağına, kalkmayacağına da Tabii, işaret ediyor. Vedavut ifadesi bu. Yani şirke düşmenizi belki şey yapma aklına getirmeyebilir şeytan onda umutsuz olabilir ama. Şirke düşürmeyi şeytan uzun vadenin bir projesi olarak görüyor evet, yani. Evet yüzlerce sene uğraşması lazım ama mümini birbirine düşürme için yüz dakika yeterli ona evet ve evet birbirine düşmüş müminlerin artık Şirke düşmesi de kolaylaşacak. Evet. Çünkü kardeşlik emri bil maruf ne yani münker ve tavaasu bil hak ve tavaasu bil sahab, hepsi kalkacak o zaman. Evet. Allah için hakkı söylemek gidecek kardeşlik olmayınca. Yani bu kardeşlik bizim çimentomuz adeta. Evet. çürüttü mü? Kum çakıl hiçbir işe yaramayacak binamızı çökertecek gibi görünüyor. Belki o buyurduğunuz yani emri bil maruf yani kardeşlik için neler zaruri, onu da bir ayrı başlık Tabii, olarak. Ona da bakıyoruz. Ya bir hak, vetevasa bir sabır. O da o da kardeşlik ilişkisinde. Vetevasa o bir hak olmadıkça da ziyanda olanlardan kurtulamıyorsun. Böyle evet, asrînelin seninle fikusur. Evet. Yani zararda oluyorsun. Ancak bunu gerçekleştirirsen ki onlardan iki tanesi bir kardeşlikle alakalı. Şimdi burada. Ee, bütün bunları bir çatı isim altında toplayabiliriz O çatı isim şu Sabah namazını e, camileri boş hale bırakan e, Boş halde tutan potansiyel suçlu kimse neyse Kardeşliğimizde berbat eden odur Çünkü emreden aynıdır Memur kulları Allah'ın aynı kullardır Sabah namazına memur kimdir? Ben mümindir. filanca mümindir Kardeşliğe memur kimdir? Filanca mümindir. Evet. Amirle memur aynı bu iki emirde de. Sabah namazında evet. da kardeşlikte de. Sabah namazını genel olarak e, camileri boş bırakacak şekilde ihmal ettiren nedir dediğimizde büyük bir başlık buluyoruz. Diyoruz ki dünya sevgisi, dünyevileşme. Evet. E, eskilerimizin ifadesiyle tuğyanü dünya, dünyanın azması üzerimizde. Bu Dünyanın tuğyanı, dü dünya sevgisinin yani tuğyan haline gelmesi, azması bizim kardeşliğimizi de sele kattı götürdü. Kardeşliğimiz de bu selden zarar gördü. Nasıl oluyor onu biraz izah etmemiz Sabah lazım. Sabah namazından açıyoruz tekrar. Sabah namazına niye kalkamıyor insanlar? Çünkü yatsıdan sonra 12'ye kadar 1'e kadar oturuyorlar. Evet. Film seyrediyorlar. Evet. Niye film seyrediyor? Kültürleşcem, dünya çapında olacağım vesaire. İşe gittim, şuraya gittim. Onun için uyuyamıyor. E niye e, sabah namazına kalkamıyor? Gece uyuyamıyor. Niye uyuyamıyor? Akşam mükemmel yemek yedi çünkü. Akşam yediği yemek onu uyutmaz hale getirdi. Bir nimet azmanlığı, bir e, ölçü tanımayacak şekilde mubahlarda aşırılık e, tiryakiliği, bunların hepsinin toplamına dünya sevgisinin, dünyevileşme sevgisinin artması diyoruz kardeşliği niye, nasıl etkiliyor bu Evet. kardeşliği şöyle etkiliyor kıyamet günü ben dolarla, euro ile bir araya gelmeyeceğim, mümin kardeşimle bir araya geleceğim ama şimdi euro müminden değerli oluyor, lira müminden değerli oluyor, bu uğurda evlat babasıyla kavga edebiliyor bu uğurda iki kardeş 20 sene konuşmuyor olabiliyorlar bu uğurda vakıf yöneticisi mümin kardeşler Allah için bir iş yaparken şeytan için birbirine giriyorlar gibi oluyor. Para ve para gibi değer taşıyan koltuk, siyasi güç, yönetim gücü veya onun benzeri bir force bunların hepsi müminlerin kardeşliğinin altını uyuyor. Mümin müminle niye cedelleşir? E, mümin müminle onun toprağında gözü olduğu için cedelleşir. Hakkı gasp edildiğini düşündüğü için cedelleşir. Veyahut da işte ailesine bir saldırı saldırıda bulunduğu için de cedelleşir. Kimse fakir, gece konduda oturan veya kirasını zor veren bir adamla cedelleşmiyor. Elinde bir şey yok onun. Onun dünyevi bir şey yok elinde. Zenginle, mal sahibiyle, makam sahibiyle cedelleşiliyor. Onun aleyhinde konuşuluyor. Çok da canlı bir misal. Mesela bir hoca bir hocayla niçin kavga etsin? Niye öter hocam? <gülüyor> ne, nedir bu? Ee, yani bir hoca bir hocayla aslında güzel bir e, misal verdiniz. Yani uç bir şey gibi gözüküyor. Değil uç bir şey. Ama hocaların da adamları var. Onlar da birbiriyle kavga edecek. Kav Şeytan bunu iki hocayı dövüştürmek için dövüştürmüyor. Yani bu şunun için e, dikkat çekelim diyorum. Yani bir hoca Allah'ın ayetlerini iyi bilen insanlardan birisi, değil mi? Öyle kastediliyor. Öyle beklenir. Öyle beklenir. Yani ayetleri de iyi bilir. Hadisleri de iyi bilir. Gıybetin yasaklığını da iyi bilir. Söz getirip götürmenin, alay etmenin, şunun bunun yasaklığını da bilir. Kul hakkını da bilir. Ama bir hoca bir hocayla mesela anlaşamıyor. Yani ne yapıyorlar bunlar o ayetleri falan mesela hadis şerifleri ahiret hassasiyetini ne yapıyor bu insanlarımız da. Bu işin içine Nasettin giriyorlar. Hoca'ya demişler ya her akşam ay çıkıyor eski ayları ne yapıyorlar demişler. Evet. <gülüyor> o demiş kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar. Yıldız atıyorlar. yapıyorlar. Bu kadar ayetleri ne yapıyor bu Hoca Efendiler birbirleriyle müminlerin kalbini rencide edecek şekilde tartışırken. Ayetleri kırpıp kırpıp ne yaptıklarını bilmiyorum ama ayetleri sümen altı yaptıklarını biliyorum. Evet. Şu da bir gerçek var yaptığımızı diyelim yani. Orada bir var rant vardı. var mı hocam? Mesela demin dediniz ya dünyalık ne var ki mesela yani dediğimiz gibi hocalar alanından gidelim yani. Çünkü sokaktaki insandan önce insan hocaların mesela birbirine böyle kardeşçe sarılmasını bekliyor vesaire. Değil mi yani ne var orada? Şimdi rant kelimesinden ekonomik değerleri söylüyorsak hocaların olmaz böyle bu tip şey zaten sonraki geçiniyorlardır. Evet. Ekonomik değildir. Ama ekonomik değer kadar güçlü değerleri var insanın. Force, sevilirlik, evet. muhabbet edilmek, insanların gözünde hep böyle üste tutuluyor olmak. Yani nefsani hissiyat da ekonomik değerdir. Evet. Para değildir ama ekonomik bir değerdir. Bundan da insanlar hazır. Mesela bir şehire girindiğinde bir hoca efendinin onu 300 kişinin havalanda karşılayıp bağrına basması başka bir şey... Tek başına gidip taksi durağında taksi beklemesi onun başka bir şey. İkisi arasında nefsin çok mutlu olacağı bir fark var. Fark var. Evet. Bu mutluluğu e, şeytanın kendi lehine, şeytanın lehine çevirme planları var. Şeytan bir defa kime kaç numara gömlek giydireceğini çok iyi bilir. Yani 33 numara boynu olan birisine 43 numara gömlek vermez, bunu giymez o çünkü. Hocaya paradan önce force Yahut onun yani açısından Şeytan hocanın da dilini biliyor hocanın Zenginin de dilini biliyor. biliyor Siyasetçinin de dilini biliyor Çocuğu oyuncakla kandırıyor evet. Zengini parayla kandırıyor Siyasetçiyi koltukla kandırıyor ee, Hocayı da öğretmeni de neyse yani ilim adamını da e, Nefsani diğer hissiyatla kandırıyor Statü belki evet. Ve bu arada Mesela siyasetçi bir veya belediyeci veya filan yerdeki memur bir yanlış yaparken esasen sen bu yanlışı yap inad olsun diye de yaptırmıyor ona da güzel bir kılıf buluyor hocaya da kılıf buluyor ve en vahim şey hocaya bunu Allah rızası için yaptırmasıdır öbür hocayı parçala bu Allah rızası için ama sen onu parçaladın mı iblisi parçalamış olursun diyor şimdi burada bir örnek vereceğim üstadım biraz önce sizle çay içerken onu konuşmuştuk. Şimdi doğru mesela hoca efendi diyor ki ashab-ı kiramda hak uğruna birbirleriyle savaştılar diyor. Doğru hakikaten Bu ama hiçbir sahabinin öbür sahabinin imanı, dini, ibadeti, takvası hakkında söylediği tek bir kelime yoktur yanlışıyla kavga etmiştir. Şahsıyla kavga etmemişlerdir. İmanlarıyla kavga etmemişlerdir. Ali radıyallahu an alimlerin sultanı sayılacak bir sahabi e, kendisiyle savaşan ve askerlerine öldürmeleri için belki de talimat verdikleri için dediği cümle nedir? Bizimle savaşan kardeşlerimizdir onlar diyor. Evet. Bizimle savaşan kardeşlerimiz. Ya bu dünyada bu kadar merhametli bir cümle nasıl söylenir? Ya? Değil mi? Evet. Çünkü onun hatasını gidermeye çalışıyor. Toplumda onu yıpratmak diye bir derdi yok. Bu lanetlilerin adını silin bu topraklardan demiyor. Bu yanlışı giderelim diyor. Bu müminlik. Evet. Yanlışı gidermek için uğraşmak müminlik. O yanlışı alıp adamın 30 sene kıldığı sabah da yok saymak. Yani imanına müdahale etmek Onu iman listesinden Kardeşlik listesinden silmek Haşa ashab-ı kirama isnat edildiğinde Çirkinlik olur bu, evet. bu as Ashab-ı kirama isnat edilemez Ümmetimizin mesela İmam Malik Rahmetullahi Ali Ebu Hanife hakkında ithamları var Ama Ebu Hanife'nin Kıyası hakkında ithamı var O, o ithamlar Hanefi mezebinin Ebu Hanife'nin ...hakkan iştahat ettiğini ispat etmesine... ...teşvik olmuş sadece... Evet. ...dolayısıyla Ebu Hanife'yi silin... ...namazını kılmayın onun... ...girdiği camiye girmeyin ehli bidattır demiyor... ...bu iştahat yanlış diyor... ...e bir müştehit bunu demeyecek de ne yapacak... ...nitekim kendi talebeleri de belki... ...İmam Malik'in arkasından bunu söylediler... ...bu iştahat yanlıştı dedi. ...alimler arası bu normal... ...ama alimlerin avamı kullanarak... ...birbirleriyle sürtüşmeleri hak değil... Bunu biraz açalım hocam. Avamı kullanarak birbirleriyle sürtüşmek. Yani bu çok önemli bir tespit aslında. Yani işin içine amigoları katıyoruz. Amigo diyelim doğru. Ha, amigoları katıyoruz yani filan, o, o anlamda değil mi? Filan ayeti e, filan müştehid, a müştehid. Misal olsun diye söylüyorum. Böyle bir sabit bir konu değil. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh filan ayetten anladığım budur diye bir içtihatta bulunmuş. Bu evet. müştehid. Öbür müştehit ondan 20 sene sonra gelmiş İmam Malik. Bu iştihat yanlıştır. Böyle bir iştihat olmaz demiş. Evet. Mübarek bir söz bu. Neden? Bu da müştehit, o da müştehit. Sonraki üçüncü müştehit. İkisi müş... de sevap kazanıyor. Yani. Sevap İkisi de sevap kazanıyor. Üçüncü müştehitler Oturmuşlar bunların hangisi doğru söylüyorlar bunu Allah böyle Murad etmiş ki Kur'an hep canlı kalsın evet. hadis-i hep canlı kalsın adın iştihad sayesinde ümmeti Muhammed dinamik bir İslam yaşasın o üçüncüler de iyi bir iş yapıyor değil mi yani üçüncülerin vazifesi bu evet, evet. kuru kuru peşten gitmiyorlar evet. Ebu Yusuf Rahmetullahi Aleyh İmam Muhammed Ebu Rahmetullahi Aleyh İmam Azam'ın talebeleri, talebeleri gidiyor İmam Malik'i destekliyor bu konuda evet bir Kendi hocalarından dedi. farklı Geliyor, fetvalar vermişler. Üçüncü bir görüşü destekliyor. Evet. Ama hiçbir müştehit, evet. hiçbir müştehit talebelerine gidin Bağdat'ta Ebu Hanife'nin e, namaz kıldığı caminin önünde lanet olası böyleyim ama değin diye bir talimat vermemiş. vermemiş Büyükler evet. aralarında konuşmuşlar. Evet. Bir evlatlarını diyelim, talebelerini diyelim bu işe karıştırtmamışlar. Yani toplanın, tweet atın, protesto edin... ...kamuoyu oluşturun diye bir şey... ...vaki değil asla. Evet. Vaki değil. Mesela Hasan Basri... ...Fudayir bin Ayyad... ...Rahmetullahi Aleyhim'e... ...büyük adamlar ve büyük tepkiler göstermişler. Ama bu tepkileri... ...halk bazında miting yaparak... ...şov yaparak değil... ...bir ilim adamının tavrını göstererek... ...bu yanlıştır, sünnete aykırıdır... ...deyip öbür müşteri de... ...Evzai'ye cevap vermiş... E, Ebu Yusuf'a cevap vermiş Filan halifeye cevap vermiş Ama bu cevap Kışkırtmak için değil Hakkı beyan etmek için evet. Hakkı beyan etmekle kışkırtma arasındaki Fark nedir Burada bu A artı B'dir Diyor bu zat Kesinlikle yanlış A artı C'dir bu konu Benim kanaatim budur hak. Allah bilir doğrusunu hak bilir Selamun Aleyküm Ama bu böyle yapıldığında bir müctehid bir alim öbür alime cevap vermiş olur. Bu Allah'ın emridir. Eğer ben talebelerimi toplayıp mesela hayatı bir alim talebelerini toplayıp bu din gidiyor. Bu adamın söylediği bu sözden sonra din kalmayacak. Siz de evde oturup yemeniz içmeniz caiz değil. Siz e, küfür, bu adamı susturun. Küffara karşı cihad ettiğinizi durun şimdi. Küffara gerek yok. Bu kafir içimize sızmış. Ha bu filanca bu. toprakların ajanıdır deyip avamı onun üzerine sürdüğüm zaman iblis minnettardır bunu yapana evet. minnettardır çünkü alimlerin arasındaki ihtilaf rahmetti ümmetimiz ondan dinamik bir din yaşayacaktı avam kavga ettiği zaman taşla sopayla kavga ediyor kalemle kavga etmiyor evet. ve bu kıyamet alametlerinden biridir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kıyamet alametlerini sayarken Kalemin güçlenmesi ve yayılması kıyamet alametidir buyurun. Ne manaya geliyor? Uzmanı olmayanın da kalem kullanması, yazıp hmm. çizip hmm. kavgaya katılması demek bu. Yani tek özelliği klavyede bir şey de yazamıyor adam. Klavyeyle bir şey yazamıyor telefonda gülücük tebessüm, soru işareti olan semboller var onları basabiliyor adam. <gülüyor> evet. Emin olun <gülüyor> mesela selamun aleyküm yazamıyor. Selamın Mesela selamun aleyküm yazıyor. İmla hatasını düzeltemiyor. Bu adam bile bir alime cevap veriyor. Evet. Ebu Hanife'nin yanlışlarına cevap veriyor kendince. Ya fe subhanallah 1400 sene oldu neredi sizin ne işin var Ebu ile? Sen sen niye sen evinde çocuklarına abdest öğrettin mi? Ya. Filancanın hangi mezhepten olduğu öyleli adam 300 sene olmuş. Buradan ona yeniden bir mezhep kategorisi çiziyor. Avam Dini eline aldığı zaman bu mantıkla çocuğun oyuncağını eline alması gibi alıyor. Evet. Kolay atıyor. Allah'ın cehennemine adam atmaktan zevk alıyor abam. Ya da bir şey okumuştum böyle. Senin eline kalem vermek çocuğun eline tabanca vermeye benzer diye. E kalem o işi yapıyorsa evet, böyledir. Evet. Şimdi ulemamız tartıştı. Doğru. Tartışmaları Allah'ın emriydi kaderiydi Başka türlü ilim gelmezdi bugün hocam Şöyle bir şey e, Üzerinde düşünebilir miyiz hocam Yani bu tartışmaları e, Kardeşlik e, Çerçevesini bozmadan Yapabilme ahlakı Nedir o Bir numaralı ahlak Haddini bilmektir hocam evet, evet. Yani Ebu Hanife ile İmam Malik Tartışsın Evet. Ama ben ...1200 sene sonra gelip... ...İmam Mahrek'e cevap verirsem... Eh, pes ya bu kadar olur yani... ...otur oturduğun yerde... Be. ...ne boyun yetiyor ne ayağın uzuyor oraya kadar... ...ben kime cevap vermeliyim... ...benim gibi ilahiyat fakültesi mezunu birisine... ...ben cevap vermeliyim... Evet. ...birinci kural bu herkes haddini bilsin... Evet. ...iki... ...yani bir Müslüman... ...Kur'an-ı Kerim elimlerinde... ...bir de belki şu yani... ...dinle ilgili konuda haddi bilmek ne demek... Dinle ilgili konuda haddi bilmek demek... ...bir defa din Allah'ın. Evet. Peygamberine bile yanlış konuşsan... ...seni şöyle yaparız diyen ayet var. Evet. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَكَوْوِلِ Bize haşa sen bir yanlış bir şey... ...söyleyecek olsan... ...لاَخَذْنَا مِنْهُ yemin Seni böyle tutup parçalarız allah Teala buyuruyor. Evet. Peygamberin bile konuşma hakkı yok... ...din hakkında neredeyse. Beyan etme. Allah'tan tebliğ etme hakkı var. En büyük had bir defa... Allah adına konuşmaya kimsenin hakkı yoktur. Evet. Anladığını söylemek hakkı vardır. Alimse bu da son sözdür diyemezsin. Senin kadar kıyamete kadar ne niceleri gelip Allah adına böyle anladım deme hakkı var. 1990 yılında, 2020 yılında, 2050 yılında biri çıkıp son sözü söyledim. Kur'an-ı Kerim'in son tefsirini yazdım dediği zaman batıl bir iş yapıyordur. Allah'ın kullarını açtığı tefekkür, tedebbür kapısını kapatan cinayet işliyordur. Bu beni putlaştırın, başkasının peşinden gitmeyin demektir gizlice bu. Sen ne hakla en son sözü söylüyorsun? Kim sana bu selahiyeti verdi? Bir bu, iki, hani Allah adına konuşmamak haddi diye bir haddimiz var. Üç, bir Müslümanın imanı ile ilgili kararı Allah'a bırakmak zorundayız. Allah'tan başkası... ...kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini kararlaştıramaz. Adam alenen ben kafirim... ...İslam'ı beğenmiyorum maazallah dediyse... ...Kur'an-ı Kerim'den yedi tane ayeti inkar ediyorum dediyse... Hiç ...söylemeye gerek yok, biz bize konuşuyoruz zaten... ...dışımızdakini konuşmuyoruz. Onun için ehl Sünnet ulemamızın... ...müthiş bir tespiti var... Tevil götüren bir şeyde kimseye kafir denmez deniyorlar. Tevil götürmek ne demek? Adam inkar etmiyor, yorum, yorum hatası yapıyor diyelim. Veya bizim onu incelerken yorum yapma kabiliyetimiz duruyor hala. Dolayısıyla bizim yorumu yapılabilecek, bu bunu kastetmiş olabilir. Diyebileceğimi... Diyebileceğimiz bir konuda kesinlikle mümini kafir edemeyiz. Evet. Yani mümine kafir dediğimiz zaman La Allah o söz gelir Sahibini bulur Yanlış isabet eder sahibini bulur. Mesela mü, e, Tövbe suresinin başında Besmele yoktur evet. Ashab-ı kiram böyle kardeş mi? Diyelim ki Abdullah ibni Mesud'dan diyorum Bir rivayet var ki Besmele var bunun başında diye Kalktı bir tefsir hoca efendisi Dedi ki bunun başında besmele Olması lazım dedi Bu tevil götürür bir şeydir neden e, Ashab-ı kiramdan böyle bir söz nakledilmişti zaten misal. Bu da onu aldı belki deriz. Adam kalkar derse ki ya e, ben Zeyd'in dizdiği bu Kur'an-ı Kerim'i, Ebu Bekir Oduyalar'ın bu dizdiği bu Kur'an-ı Kerim'i o günkü icmağı kabul etmiyorum dese bas gitsin buna istediğin mühürü. Neden? Ashab-ı kiramın İcma ettiği bir konuyu yok kabul ediyor bu ümmetin icma ettiği hele hele ashab-ı kiramın icma ettiği bir konuda e, karşı çıkış yapan işi bitti ama yine onu sorgulamak niye bunu söyledin kardeşim bir, bir şey mi biliyorsun yanlış mı anladın bir şeyi yani dinden çıkana bile e, yani irtidat edene bile mahkeme bir beyanda bulun bize. Bir şey mi yanlış anladın diye onu bilir kişiye havale ediyor. İlla üstünü çizmeden önce, asla değil mi? Ha. Yani Çünkü iltida... üstünü çizmek ayrı bir şey. Yani Allah'ın adam... hakkı üst çizmek. Evet. Üst çizmek yani isim silmek Allah'ın hakkı. Bu bunu yapmamak için ulema milyonlarca belki karşılaştıkları mesela e, Abbasiler döneminde Bağdat münafık kaynıyordu. Milyonlarca göre karşılaştıkları olaylar oldu. Münafık demeye korktular. Zındık dediler insanlara. Evet. Yani siyasi bir literatür kullandılar. Terörist gibi bir kelime zındık hı hı. kelimesi. Niye? Münafıklık alenen kafir demek. Ya başımıza bela olur kıyamet günü diye korktular evet. bunu söylemekten. Yani burada... Yani bu, bu, bir, güzel bir şey söylüyorsunuz. Hocam başımıza bela olur ahiret günü. Herhalde. Yani... Şimdi o kaygı önemli bir kaygı bu kardeşlik konusunda da değil mi önemli bir kaygı yani. Hocam adama ebedi cehennemlik diyorsun evet. kafir dediğin zaman. Ebedi cehennemlik dediğin adam cennette selam verecek sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hani ben ebedi cehennemliktim. Sonra o sözden helalleşmeden cennete girmek mümkün değil. Evet. Yani hep avam mı kul hakkından helalleşecek? Hocalar da helalleşecekler kıyamet günü. Kasıtla yaptıysa İmam Malikler de helalleşecekler. bu Hanife'in bu sözleri söyledin diye. Evet. Onun için e, İbni Abdülber'den Zehebi'den hatırladığım kadar aklımda kalan bir şey var İmam Malik'in Ebu Hanife'ye söylediği bu sözler var ya yanlış yaptı bu böyle yapmamalıydı diye reyan evet. etti diyor ki özet Hı. olarak söylüyorum e, muasırların birbirleri hakkındaki ithamlarını bizim kullanmamamız lazım diyor. Hmm. onlar diyor her şey sonuçlanmadan birbirlerine böyle şeyler söylediler biz sonra orijinal kuş bakışı gördük her şeyi bir alim hakkında muasırının kanaati kullanılmamalı diyor çok enteresan e tabi Mesela İmam Malik böyle dedi çünkü Bağdat'tan ona haber gelinceye kadar kim bilir ne değiştirdi kitabı yok bir şeysi yok ortada ya. İmam Malik'e bu sözler şifayı bular. Birbirleriyle görüşmediler. Bir, Ebu mi? Hanife mesela İmam Malik Ebu, Ebu Hanife rahmetullahi'nin talebesi İmam Muhammed'i gördükten sonra söylememiş bu sözlere. Bakmış evet. ki yetiştirdiği talebe muhaddis. Evet. Ya ama hadce geliyor birisi medine'de Bağdat'ta bir Ebu Hanife var şöyle attı böyle attı diye neler söylüyorsa. İmam Malik o sözlere cevap veriyor Gidip de ona tweet atıp Böyle mi dedin diye soracak imkanı yok Bu, bu çok müthiş bir İbni Abdülberrin bu tespiti çok evet. önemli Yani alimler e, Muasır alimler birbirleri tetkik etme imkanı bulmayan alimler Genel bir kanaat kullanmış olabilirler Bu kanaati Hüküm gibi kullanmamız caiz değil bizim Doğru değil diye bir tespit yapıyoruz. Ebide de böyle bir e, kanaat var şu anda. Tam aklımda değil. Kaynağını tespit edemiyorum. Her halükarda yani ümmetin alimlerinin birbirleri hakkındaki e, tenkitleri avama indirmeden ilim düzeyinde halletmeleri lazım. Yani mesela en basit örnek İbn Teybi ile Sübki Şafii ulemasından iyi bir fakih. Sübki arasında derin kavgalar vardır. Ama bu kavgalar böyle oturup filmi yapılsa var ya hocam. Böyle müthiş izlenip bir ilahiyat fakültesi okumaktan daha iyi. Onun üzerinden âlim olursun yani. Evet. Bir Helen ona verdiği cevaplar <gülüyor> yani bir talebi için kelepur bilgiler bunlar. Her şeyin evet, özetini evet. veriyor. Derine girmeden hazır bir nimet yani. Ama İbni Teymiye ile Sübki arasında ya da Sübki'nin İbn Teymiye ile Allah ikisine de rahmet etsin. Bu tartışmaları avamın lisanına düşünce adı vahabilik oldu, selefilik oldu, radikallik oldu. Bu sefer araya cephe, gereksiz, cephe çıktı. Cepheler. cepheler çıktı. Biz kafirlerin önünde tek yumruk bulunmamız gerekirken birbirimize yumruk sallar hale geldik bu sefer. Sadece bu bir örnek yani illa evet, evet. Sübki ile. Ee, İbni Teymiye arasındaki münakaşa açısından değil bu Zaten İbni Teymiye sonradan e, Sübki'nin peşinden giden ulema da e, Hocalarını desteklediler Veya aynı mezhepten olduğu için desteklediler Çoğunda da Sübki haklı Yani İbni Teymiye'nin çizgisini yan buldu Ama her halükarda İb Sübki bir kafire cevap vermedi o esnada Hatalı konuşuyorsun dediği İbni Teymiye cevap verdi. Bu baba ile oğul arasında da olabilir bir şey. Eşler arasında olabilir bir şey. Hoca ile talebe arasında olabilir bir şeydir. Alimle alim arasında olmalıdır da bu. Yoksa biz bir alimin peşine takılır gider kalırız öyle. Yani hocam bir Müslüman en basit ilmihali alsın hocam. En basit ilmalin taharet bölümünü alsın mesela. 20 sayfadır taharet bölümü. Hocam en basit ilmi bile mesela diyanetin ilmi alalım. En ucuz, en yani ucuz derken bilgisi en sade halk için yazılmış bir ilmi hal, Güzel hakikaten. Ee, orada bir bakalım hocam. Yani şu meselede Ebu Hanife diyor ama Ebu Yusuf şöyle bir kolaylık getiriyor diyor ya. Sağlığında hocasına aykırı görüş belirtmiş. Kimse bunu ayıplamamış. Üstelik de Ebu Hanife'nin üstünlükleri sayılırken, ...Allah rahmet hepsine... ...yani büyüklüğü sayılırken... Müşt, ...sağlığında talebelerine... ...aykırı görüş söylettiren adam... ...diye takdim ediliyor... ...Hakkan da öyle hocam... ...sağlığında Ebu Yusuf... ...Muhammed, Züfer, Hasan gibi... ...dev adamlar yetiştirmiş... Evet. ...sağlığında çocuklar ne diyorsunuz... ...nasıl dediyse artık ben öyle diyorum... ...çocuklar ne diyorsunuz siz bu konuda sormuş... ...ondan sonra kendi görüşünü belirtmiş... ...sizinkini de böyle kaydedin demiş... Yani bir dipnot koydurtmuş talebelerinde. Bu ilimdir. Evet. Bunu alimler yapmazsa dinimiz bugünlere böyle hareketli bir din olarak gelmezdi. Allah'ın lütfu buydu. Böyle takdir buyurdu Rabbimiz geldi. Ama bu doktorların şırıngaları, doktorların neşterleri çoluk çocuğun halkın eline düştüğü zaman kesip doğuruyor. Avam e, bununla ilgilenmemel. Herkes haddini bil. Ne yetiştiği, elini öptüğü hocasının... E, pazarlamasını yapmalı ne de öbür alimlerin öbür hoca efendilerin üzerine e, saldıracak bir komando görevi görmeli kendisinde herkes hocasını tazimle, ile tebcille bilmeli elbette zaten e, namaz kılmayan bir hocanın peşinden gidecek hala içki içen bir hocanın peşinden kimse gitmiyor teferruat konusundaki ayrıntılar üzerinden avam yani bizim gibi avam Böyle ne bir iştehadi var, ne bir doğru ilim var. İşte bir ilmihal okuduysa, bir imam bilesin de bir şeyler duyduysa o kadar de bir iki sene kadar biz avamız olduğu gibi. Avamız hocam, estağfurullah. Hocam yani, ayıplık değil avam. Allahu Teala dilediğine yani, evet. alimlik veriyor. Evet. Sonra alimlik ilm okumak demek değil hocam. Alimlik 30 sene, 40 sene uyku nedir bilmemektir. Evet. Ya yani evet. adamlar alim olmak için yaşadıkları şeyi biz film olarak izleyemeyiz. Film olarak isteysek onu bitmez o film yani evet, Bu Dolayısıyla evet. Düşünebiliyor musun hocam bir hadis okumak için Endülüs'ten İspanya evet. Yürüyerek Bağdat'a gelmiş insanlar var değil mi? Bir hadis almak için Bir hadis değil Bir iki ders almak için İmam Ahmet bin Hanbel'in önüne gelmiş hocam ya, bu, ya da işte İmam Buhari'nin bir hadis almak için. İmam Buhari zaten bir evet. örnek ama yani Endelüs'ten Bağdat'a gelmek. Gelmek ya, yürüyerek, yürüyerek. Yürüyerek. Ara sıra gemiye biniyor. Gemi bulursa Akdeniz'de gemiye biliyor Yürüyerek geliyorsun. İmam Ahmet de gözdağı altında gözlem altında talebe almıyor. Her gün dilenci şeklinde gel diyor. Sana yemek veriyor. Yapayım ben diyor. O arada hadi sokuyalım diyor. Evet. İlim. Ya, ya, ilim bu, aşkı. Bu, e, bu adama alim deniyor evet. Ben de imam hatip okudum İlahiyat okudum ben de alimim Ya bu kadar da değer satıcılığı Olmaz yani evet. Onlar alimse biz neyiz Bizi alimsek, Onlara yer kalmadı bu sefer Onun için haddimi bilmek Benim en büyük vazifem evet. Bu bir edep olmalı Bir başka mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kayıtsız Nasıl şartsız şey? ...iman ettiğimiz için taklit edeceğiz. Ashab-ı kiramın peşinden gitmek zorundayız. Başka türlü Müslümanlık olmaz. Ebu Hanife... ...bin senedir... ...kudretini ispat etmiş bir müştehittir. Peşinden gideceğiz. Bu asırda... ...veya elli sene önce ölmüş bir alim... ...Ebu Hanife düzeyine getirilemez hocam. Getirilemez. Yani... Kayıtsız şartsız ümmetin gerisini bir tarafa koyup bunun peşinden gideceğimiz bir alim yoktur. Hoca efendilerin bu bölünmeye teşvik etmeleri, bölünmeyi kışkırtmaların en temel nedenlerinden biri... ...kendilerine de iyi bir miras kalması için hocalarını melekler gibi tanıtmalarıdır. Benim hocam yemez içmez niye melekler onu yedirir de der gibi sloganlar üretmeleri aslında... E bana kaldığına göre mirası e, beni de anlayın. A kadar da gerizeka değilsiniz. Demek istiyor fark etmeden. Ama burada küçük bir not düşmemizde fayda var hocam. Benim şahsi kanaatim ve husnu zanım yıllarca ilim okumuş, Nur okumuş veya ne okuduysa e, bir ilim talebesi bile bırak alim bir insanı böyle bir kendini şişirme, nefsini kapartma projesi üretmez hocam. Bu, bunun bir ucub olduğunu Bunun riya olacağını allah Teala'nın onu helak edeceğini Kahru perişan edeceğini anlar Ayet biliyor, hadis biliyor İblis ona da kendi Perspektifinden bir şeyler gösterir Ne gösterir? Nasıl oluyor işte? O, o nasıl oluyor hocam? Şöyle ben oluyor. Yani şimdi olmaz diyorsunuz ama Olmamalı manasını Olmaz diyorum. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şuna inanıyor inandırıyor onu. Var ya ...sen bu konuşmayı yapmazsan... ...din gitti... Evet. ...ya din gitti... ...kıyamet günü de bunu kimden soracak Allah... ...her şifre sendeydi... ...söylemek zorundasın... ...bu hapse girmek zorundasın... ...asab-ı neler çekti... ...asab-ı kendi köşkü için çekmedi bunu ama... ...ümmeti için çekti... Evet. ...beyefendi sen büyüdükçe... ...senin makamın büyüyor... İslam hala küçük... Mesela bir hoca efendi bir semtte oturuyor hocam. Evet. O semtte oraya 20 sene oldu taşınalı. 20 sene önce de camide beş kişi vardı sabah namazında. Bu hoca efendi 20 senedir orada gene beş kişi var. Hoca efendinin ise evinden çıkarken makam arabasının arkasından eskortlar çıkıyor. Evet. Hoca efendi şaşalı büyümüş. Hoca efendinin mahallesinde cemaat büyümemiş. Evet. Hoca efendiyi sevenler hoca efendiye. Şey alkışlar yapıyorlar e, Hoca efendiye haşa tweet atıldığında Yanlış bir şekilde yeri göğü birbirine karıştırıyorlar Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine hakaret edilince o zatlar ortada durmuyorlar Yani İslam büyür başka şey Müslüman büyür başka bir şey Bizim derdimiz Müslüman'ı büyütmek değil ki İslam'ı büyütmektir Yani biz En iyiniz olmadığım halde Başınıza getirildim diyen Ebu ya. Bekir radıyallahu peşinden ya. gidiyoruz evet. Yani mantık mı? bunu da Riya için söylemediğini herkes biliyor yani Allah şahit ki Riya için söylemiyor onu yani En iyiniz olmadı Haluk ümmetin en iyisiydi evet. Hiç tereddütsüz en iyisiydi Ama onun gösterdiği alçak gönüllülük Şimdi bir Hoca efendinin Şunu bilmesi gerekiyor Yani ben hocaysam ben sizseniz siz Hepimizin bilmesi gerekiyor Beni de şeytan benim standartlarıma göre bir hileyle kandırır O benim standartlarıma göre olur Kandırabilir Kandırabilir yani O kapasite o potansiyel Bende de var Bir insanım ben çünkü Beni neyle kandıracak peki Elbette beni alkolle kandırmayacak Beni aynanın karşısına geçirip Şu sarığıma bak ya maşallah Sakalım da tam sünneti seneye uygun herhalde Filancanın sakalı da ne kadar kısaydı ...dedirtecektir... ...ya da işte... E, ...ben sabah namazına gittim... ...sabah namazında en ön saftaydım... ...zaten hoca en ön safta olması lazım... ...gibi... ...bir şeyi bulacaktır... Yani iblis, ...bir girme nüfuz noktası... ...onun bir yöntem bulmaması... ...mümkün değil... ...iblis çok profesyonel... Yani insan, ...insan psikolojisini geliyor. okuyor... ...psikolojide katkısı da var zaten... ...psikolojinin <gülüyor> oluşmasında... ...katkısı var... ...yani insanın psikolojisini... ...yönlendiriyor... ...o kadar yönlendiriyor ki... ...benim özel psikolojimi belki de... ...katkıdaki fazlalığı sayesinde... ...o oluşturuyordur belki de... ...bu kadar bariz bir şeyi... ...bir hoca efendinin takdir etmesi lazım... ...burada hoca efendi... ...kendisini nasıl test edecektir... ...çok kolay... ...ben mesela günlük en az elli Müslüman'a cevap veriyorum. Yer yer sorular geliyor, sorular geliyor, şifahi geliyor. Evet. Bugün mesela yorgunun belki de sizi ediyorsun. Dün aşağı yukarı 20 Müslüman ağırladım ee, ve uzun sürdü görüşmeler. Akşam bitkin bir vaziyette eve gittim. Yani dinlenemedim gece. Ee, elhamdülillah. Ama bu iyi siniz maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <gülüyor> evet. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mesela e, bir cevabıma ...karşı cevaplar geliyor... ...filan hoca böyle demedi de sen niye böyle diyorsun... ...mesela işte insanlar... ...filan bankadan ev alabilir miyim... E ...hocalar niye caiz ...soruyorlar... ...ben de diyorum ki benim kalbim bu konuda... ...mutmain değil... ...uygun değil diyorum... Allah sen kaç yaşındasın filan hoca efendi işte ilahiyat hocaların hocasıdır o olur diyor sen niye demiyorsun? E kardeşim diyorum ben bu kadar düşünebiliyorum o düşünen de hoca efendi onun peşinden git diyorum. E biz sana güvendik diyor illa ikinci desteği de istiyor. Burada nefis devreye giriyor. Giriyor. Diyor ki nefis e sen takvaya teşvik ediyorsun bak gevşeklik istiyor. Demek ki iki hoca arasındaki fark takva farkıymış. Maşallah. Size bunu diyor. Nefsim diyor bunu bana. Evet. Nefsim bunu bana diyor. O nefse de bir işte şeytan fısıldıyor. Ben sekreteri arıyorum. Bu, bu bir daha soru sorarsa cevap verme. Bunun cevabını da sil siteden diyorum. Evet. Çünkü bu beni nefsime doğru çekiyor. Evet. Yani bunu yapmadığım takdirde ben Allah rızası için ücret almadan yaptığım bir işi aslında beşeri bir ücret alarak harap etmiş olacağım. Evet. Fark etmeden. Evet. evet. Bu sebeple her hocaya da e, bunu itham ediyorum hocalar hep böyledir manasına değil. Şeytan herkese bir yerden bir kulp takıyor. Herkesin zaaf noktalarını çok iyi kestiriyor. Oradan giriyor. Ama hoca efendilerin kendilerini test edeceği iki nokta vardır. Ben siz de biliyorsunuz hoca efendi birisinin çocuğuyum. Tabii yani 57 yaşındayım Allah sağlık afiyet Amin. versin Babanıza Amin hep, Hepimizin büyüklerine Rahmetiyle muamelede bulunsun Yaşayanla da de ee, Ben 4 yaşında babamın rahlesini yanına oturttu Ben hafızlık yaptırmak için oturttu Babam o zaman Halkla 1964'ten söz ediyorum. Halk gelir gider sorular sorarlardı. O zaman işte iki elle pantolonu çekersen namaz bozulur mu? Takkesiz namazlarını namaz olur mu? Meşhur sorular. 1967'lerde 68'lerde hocalara sorulan soruları çok iyi biliyorum ben. Evet. Babama sorulurdu. Babam cevap verirdi. Şimdi e, ben o zamandan beri halkı tanıyorum. Hoca Efendi'yi de tanıyorum. Hoca Efendiler kimlerdi tanıyor. Ben... Babamın etrafındaki hoca arkadaşları mesela babam e, Mahmut Efendi'nin talebe arkadaşı olduğu için o cemaat İsmaila cemaatiyle de e, ciddi bağlantısı vardı hala da var. Onlar mesela belli periyotlarla oturur genel gidişatı konuşurlardı. Beni de babam yanlarında tutardı ders çalışayım o arada diye. Evet. Çünkü küçük bir çocuk ders çalışıyor. Oluş... Gündeme dikkat ediyor. Hoca Efendi'lere hayatta en zor şey iki ay bu sözün uğruna Hapis yatmak mıdır yoksa beş tane hoca efendiyle istişare edip ortak karara imza atmak mıdır diye sorun hapsi tercih ederler zannediyorum. <gülüyor> Belki buna ben de dahilim. Evet. Nefsimi ibra etmiyorum evet. gerçekten ben. Evet. Çünkü bir hoca efendi mesela bu beyazdır dedikten sonra beş tane hoca efendiyle bir araya gelip bu gridir hoca efendi yanlış söylediniz madem öyle düşünüyorsunuz teşekkür ederim ben de gridir diyorum dediğinin örneğini bana gösterin Ahmet abi evet, yani evet. çok basit o kadar mi? zor bir şey mi hocam İşte hocam şeytan herkese göre bir gömlek biçiyor hocayı evet. da buradan yakalıyor taviz verdiğin zaman hak gider ehli sünneti koruyamazsın bu tavizi sakın verme diyor evet. halbuki sen bunlarla beraber aynı meşreptensin bu konuda iştahat farkları var yani senin ve ümmetinin menfaati de bu kitleyle beraber olmandır. Bunu düşündüttürmüyor. Düş tam ne diyor? Bu konuda sen taviz verdiğin zaman ashab-ı kiram kıyamet günü yakana yapışacak. Onların yolunu bozmuyor. Orada şöyle bir nüans var hocam. Yani hakikaten haklı olabilir... Değil mi? Yani ifade ettiği doğru, Düşüncede doğru. haklı olabilir. Olur, tabii. Yani e, haklı olmakla diğeriyle uzlaşmak arasında kalabilir insan. Onu nasıl? Haklı şeye... olurum ama benim haklı olmam ümmetimin mevcut stratejik menfaatini karşılamıyor olabilir. Evet. E bu derdi aradı Allah ne diyor? Bizim diyor e, ne ağlatan şeylerimiz vardır. ...ama müminlerin menfaati namına... ...susuyoruz, tebessüm ediyoruz diyor. Demevi evet. yöneticilerine karşı. Hmm. Yani... ...Ebu Derda gibi bir sabir... Evet, ...o diyorlar, evet. yani söyleyecek sözümüz var ama... ...ümmetimin menfaati yok şu anda... ...onu içime gömüyorum diyor. Evet. Yani ben, benim... ...hoca efendinin bu kimse... Ee, bu iştihadı Bu düşüncesi doğruluğu açısından Tartışmış çünkü baştan itiraf ettim Dedim ki bu hıyanetle Nefsine hizmetle yapmıyor bunu evet. yani Kendine göre bir ishabı Yetiştirdiği tarzı yetiş, okuduğu kitapların Etkisi hoca efendisinin etkisiyle Böyle bir görüş kanadı Ama sen bir kişisin Senin gibi alim on kişi daha geliyor huzur, Oturuyorsunuz oturmazlar Bir araya da oturdular diyelim Yani oturmazlar bir araya ee, ee, Oturur bu, bu da çok ...büyük bir serzeniş... ...dert bu hocam... Dert. ...ancak nerede olur bu... <gülüyor> ...diyanseri başkanlığı bir organize yapar... ...resmi görevlilerini çağırır gelirler... ...öbür türlü resmi değil de... ...sivil yapsın bu toplantıyı... ...ilk soru şudur... ...kimler katılıyor oraya... kim ...onların katıldığı yerde ben yokum... ...ya da önce o konuşmayacak... ...ben konuşacağım çıkacağım salondan... ...çocukça diyebilirsiniz buna... ...ümmeti... ...kafasındaki teorilerden sonraya atan anlayış diyebilirsiniz... Bir araya geldiler diyelim ee, Hoca efendiler dediler ki Siz haklı olabilirsiniz Uygun değil bu görüş Bu görüşü ibra edin geri çekilin Dediğinde Bu Allah razı olsun Sizden kardeşlerim ben sizin gibi düşünmüyorum ama Madem öyle Ayet de benim sözüm Ben şimdilik bir beyanda bulunmuyorum Buyurun sizin beyanınıza imza atıyorum Demesi fazilettir Yani ümmetin menfaati Mevcut konjektürü düşünmek çok önemli. Hocam gün geçmiyor ki bir Müslüman ailenin hele kız dünyasında bir Müslüman ailenin bir kızından ben İslam'dan çıkmak istiyorum diye bilgi duymayalım. Allah Allah. İlhat dinden çıkma bir hastalık haline geldi. Büyük oranda da İran'da yaygın bu. Yani İran'da güya İslam devleti var ortada güya. Buna rağmen Gizli ve açık bir dini terk etme Bizde de Türkiye'de de e, Yaygın Böyle uzaktan her hoca eline geçirdiği 500, 500 kişiye 1000 kişiye Vaaz ederek teselli buluyor Buluyoruz Öbür taraftan gençlik e, imanını önemsiz En azından tuttuğu bir sürece doğru gidiyor bunu bir ayrıca bir konuşalım hocam konuşalım yani Bu hocam. ayrıca bir inşallah çok önemli bir şey söylüyorsunuz Bu kıyamet günü kimden sorulacak evet, bunun hesabı evet, maazallah evet. Yani burada hoca efendilerin Bunu bu ferahati yapmaları Belki de yapacaklar hocalıklarının en iyi kararı olacaktır Evet ben hoca efendiler Madem cemaat böyle düşündü Dini pazarlayıp gitsinler Onlar hoca demeyiz zaten biz evet. Yani Kendisi gibi hak düşünen Allah rızasını düşünen Cennet ve cehennem endişesi olan Bir alimin Bir hoca efendinin Gerekiyorsa özel düşüncelerinden Ferahat etmesi lazım Ümmetin ulemasına teslim olması lazım Bu mesela çok basit Bir örnek vereyim Belli konularda Kalbim benim bir türlü huzurlu değil Filan konuda işte sigorta konusunda, e, yapılaşma ya sizin konusunda. Sizin bir hoca olarak kendiniz için söyleyeyim. Veya beni yetiştiren hocaların bana öğrettikleri şeyler evet, bakımından. Evet, yani. Ben kendim evet. hoca koymayayım. Ama bakıyorum ki e, ciddede de 150 tane mağripli, Suudi Arabistanlı, Mısırlı, Kuveytli, Türkiye'den Halil Göneç Hoca Efendi'nin gittiği, Toplantılar yapılmış. Fıkıh Konseyi'nde toplanılmış. Günlerce tartışılmış. Ve bu tartışmadan bir karara imza atmışlar. Bakıyorum altında e, mesela Halil Gönenç Hoca'nın mesela e, şerh düşmüş. Ha, Ama şart. imza atmış. Hmm. Filan meselede ben muhalifim demiş. Ama imzalamış onu. Hmm. Toplantıyı dinlemiş. Bu tuttuğu da filan maddeye göre meselesi. En basit örnek. Mesela Halil Gönenç Hoca Efendi'ye... Bir, bir araya geldiğimizde bireysel emeklilik hakkında ne düşünüyorsunuz Hoca Efendi dedim. Kesinlikle buna karşı olduğunu bireysel hmm. emekliliğin fıkıh kaide, faiz açısından değil ama başka fıkıh meselelerine muhalif olduğunu söyledi. Evet. Bu caiz değildir dedi. Sen başka bir şey mi diyorsun? Dedi. Estağfurullah hocam dedim. Ne diyeceğim ben? Hmm. Size soruyorum dedim. E Diyanetimiz tuttu bireysel emekliliğin Şöyle böyle işte helal bir sistemle işletilirse Gibi bir şartlarla ışık yaktı Evet Yeşil ışık yaktı bireysel emekliye Şimdi ben Halil Göneç Hoca Efendi'yi biliyorum Misal yani onun ismini zikrettim Ben ona Allah Saat ve afiyetler uzun ömürler versin ee, ilminden de istifade etmeyi bize nasip etsin ee, Öbür taraftan e, Diyanetin e, Mesela tutup da bunu Başver gitsin ya bu Demeyeceğini de biliyorum Oradaki Adamlar tabii, açısından tabii. ne yapıyorlar Nereden tepeden her şeyi incelemek Zorundalar çünkü burada Devlet memura işçiye Bir tür zorunluluk getiriyor evet Bunu yap diyor Yani şimdi devleti tam Karşına alıp ilanı harp mı yapacaksın Burada Yani diyanet ne yapıyor onları da inceliyor Burayı da inceliyor bakıyor ki aleni bir faiz işlemi de Değil bu zaten yani nedir Fıkıhta karar diye bir maddeye giriyor Bu yani evet. meçhul bir Pazarlık bu. Kaç para evet. sonunda alacağın belli değil. Dolayısıyla böyle bir pazarlıkta sıkıntı var diye Halil Hoca Efendi ve bazı Hoca Efendi'ler buna karşı çıkıyorlar. Şimdi burada e, benim çıkıp da Halil Hoca Efendi ne dediyse doğrudur, gerisi yanlıştır, bu bir cihat ilanını gerektirir dersem yani çok küçük bir noktadan büyük bir ateş yakmış oluyorum. Evet. Ne yapıyorum bana sorduklarında benim kalbim mutmain değil. Fetvasıyla amel ettiğim Hocalarımın kalbi mutmain değil Diyanet bu hususte size ruhsat Veriyorsa hiçbir sakıncası yok amel edebilirsiniz Evet Nihayetinde sigortalar kurumuna Sormuyorsun diyanete soruyorsun evet. Oradakilerde sabah namazlıklanan adamlar Onlar da Allah'ın söyledikleri sözlerin Hesabını onlara soracağına iman ediyorlar onlar da faiz haramdır Diyorlar yani orada Benim itikadımın dışında itikadı olan biri yok ki niye kendimi Onlara karşı parazit duruma düşüreyim veya niye onları karşı cephem olarak göreyim bu anlayışı Hoca Efendi sağlayamadığı zaman hocam açının en küçük noktasında halka 80 milyona indiğinde bu büyük bir facia birbiriyle savaşan bir nesil birbirinin dinini yok kabul eden bir nesil ve Allah göstermesin hocam İstanbul'da camilerin Filancaların camisi orada namaz olmaz filancaların camisi orada onların namazı olmaz diye camilerin kategorilere ayrıldığı günü görürsek şaşmayalım. Allah korusun. Şimdi hocam insanların Müslüman olmadığına hükmediyoruz da Müslüman olmadığına hükmediyoruz da caminin üstüne çarpı namazları kılınmaz camilerinde namaz olmaz desek ne olur? Evet Allah korusun. Hocam bugün e, Hocaları konuştuk <gülüyor> Hocaların kardeşleşip Kardeşleşmeme Problemini konuştuk Konu geniş bir konu İnşallah devam edelim Diye düşünüyorum İnşallah. yani Hepimiz e, Farklı mümin toplulukların Birbiriyle ilişkileri Vesaire Rabbimizin kardeşleşme Yolundaki tavsiyeleri Kardeşleşmeyi önleyen bir takım e, kişilik zaaflarına e, yönelik tespitler bunları da inşallah i̇şte. önümüzdeki programlarda konuşalım. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren.